إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا نجي كلدا عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسل وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين فالك لنجمعين والحمد لله رب العالمين على من العالمين سيدنا محمد صلوات أفضل صلواتك Alâ ekmelil âlemine seyyidina Muhammedin salâet. Alâ eşrefil seyyidina Muhammedin salâet. A'ad seyyidina Muhammede min shillâhu al-mustafine muhabbette ve fil aline deracettehü miqad. Elhamdülillâhillezî hedâna alihâza ve mâkünnâ alinehtadiyel evlâ en hedâna allâh.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 <Sessizlik> allah el Hayy bil Hayy la ve la illa Allahu Teala ve tecaddüs hazretlerine sonsuz hamdü ü senalar ederiz ki bizleri bu ilim yoluna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 ya Rabbi bu alim kulunu afet Öyle ya kul kusursuz olmaz. insana ne kadar alim olsa günahı da olur. Yerde ne kadar canlı mahluk var ise hepsi onuncunu istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulu mağfur eder. Bak Allah'ın dininin, ilminin kıymetine bak. Ya bu besmelesiz kitapların ilmini öğrenseydin, en büyük profesör olsaydın, bütün dünyanın üniversitelerini bitirseydin, bu melekler, bu hayvanlar sen istiğfar eder miydin? Etmez.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 asilerine, fasıklarına lanet et, onların uğursuzluğundan yağmurlarımız kesildi diye beddua edemiyor. E şimdi içki içen, kumar oynayan, zina eden, şarkı dinleyenle Şurada gelip Kur'an dinleyen adam bir midir? Bak Allah'ın dininin ilmine gelene, balıklara kadar istiğfar ediyor, Allah'ın dininden ayrılanlara, pislik böcekleri bile lanet ediyor. İşte biz, inşallah, o meleklerin,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 Soruluyor, Rasulallahümüze buyuruyor. Elmer o muameni habbe. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnşallah. Yani onun kadar amel edemese de, onun kadar namaz kılamasa, zikir edemesa, Kur'an okuyamasa, dua yapmazsa, onu sevdiği için onunla beraber olur. Bir sahabeden bir zat geliyor. Mete saat uyar Rasulullah. Kıyamet ne zaman kopacak? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Kıyamet tabii gayib ilmindendir. Kimse onu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 Min ketiir salatin ve la savmi ve la sadaka velakinni yuhibbu ve Benim kıyamet için farz namazlardan başka çok nafile namazım, çok sadakam, çok nafile orucum yok ama ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum diyor. Rasulullah demiş ona nasıl ispat edeceksin sen yalan söylüyorsun vaat böyle kuru kuru lafla olmaz demiyor. Ne buyuruyor?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 hatta onlar eylerlerine dahi çıkarttırıyor. İşte bunların müshalinden olmak üzere İbrahim İbn Adhem Hazretleri evliyanın büyüklerinden buyıllahu teala. Buzat Sultanı idi. Yani kral idi, padişah idi. İmanlı, salih sahibi, takvas ama tabii Allah'ın hususi velilerine dahil olamadan evvel krallıkta bulunuyor idi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 diye böyle bir konuşma geçiyor aralarında yani öyle yani dünya biter iki gün sonra ayrılık var sen bir mezara ben bir çukura ahiret ne olacak ebedi sonsuz hayat yani. i̇şte orada da cennette birleşecek ebedi beraber oluruz ayrılmayız inşallah de bulunuyorlar o sırada sarayın tamında bir tıkırtı ayak sesleri duyuyor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 Ateş düşüyor. tabii ki dünya lezzetleri fazla aşırı giderse ahiret lezzetlerine ne olur? Engel olur. Cinna ahirete rabbi suresta'il illa ve <gülüyor> muhradul lazina cehennem ateşine gösterildiği vakit, getirildiği vakit. Ethebtum tayyibâtikum biha onlara denecek ki siz dünyada bütün lezzetlerinizi bitirdiniz. Yediniz, içtiniz, her keyfi yaptınız.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 Gecelerde kısaldı şimdi, sabah namazını da kaçırttırıyor bize, yatakta geçırttırıyor bize yani. Bunlar ahirette ne olacak? Bu kadar yiye iç, yat aşağı, Birlere, ikilere kadar televizyon seyret, soğuk meyveler ya çaylar iç, işte, temli kahve, çaylar, köpüklü kahveler, ondan sonra yat namazı kaçır. E, sonu ne olur bunun? İbrahim Ethem'e öyle derittiriyor Mevla. Kim idi bu zat?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 Yahu burası Padişah'ın sarayı. Sen nereye geldiğini zannediyorsun ya? Burada Padişah'ın efendim toplantısı var ya sen. İbrahim Edem Hazretleri de. O arada patrucu gürültü. Ne oluyor? Kim oldu? Gelsin Bırakın. Selamun Selam. Kimsin? Ne istiyorsun? Diyor bir misafirim diyor. Kalacak han arıyordum da buraya geldim. Birkaç gün kalayım bari burada. Allah. Allah. Ya diyor burası benim sarayımdır sen babanın hanı mıdır sen? Nasıl burada kalacaksın? Peki diyor senden evvel burada kim vardı? Babam diyor. Ondan evvel babası diyor. Yani atadan babadan kalıyor ya krallık. Epeki diyor birinin gidip birinin geldiği yere han demezler de ne derler O diyor sen tüm geceki adama benziyorsun diyor. Yani acayip laf konuşuyor biliyor musun? Öyle ya, krallar, o gidiyor geliyor, o gidiyor geliyor, ne derler buna? Han derler, ne olacak? Dur Allah aşkına, kimsin derken, şimşek gibi kaybettin. Bu düşüyü öpesine sarayın bahçesinde öyle çiçekler, özel çiçekler yetiştirme böyle yerler, döşemişler ki bahçede, ayağını basanın kafasını koparıyorlar, o hepsini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 Mevla adamı dostluğuna çekecekse işte Hızır Aleyhisselam'ı yolluyor ona. İbrahim Erdem büyük adam olacak çünkü onun için. Diyor ki ne diyorsun bana şimdi ben nasıl adam olurum? Cennet yol nasıl bulurum? Rabbime nasıl kavuşurum öyle ya? Yol göster. Madem ki İpek Atlas yatak yorganda bu keyifle olmuyor nasıl olacak? Diyor ona, ben sana bir yol gösteririm biraz zoruna gider ağrına gelir ama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 ne demek o? Ben kral olsaydım, padişah olarak kalsaydım, iğneyi denize atsaydım. Bu balıklar beni dinler miydi? He? Şimdi kralları kim takar? Padişahları kim takar? Ve deyişçi cumhur olsan, vali olsan kim kim takar yalama valisinin şimdi? He? Kaymakam dedi de şimdi vali ol. Kim takar yalama kaymakamını deller Kim takar ne demek? Yani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 Öyle adam var ki namazda yumruk bursan duymuyor. Efendim Hazreti Ali diyor ki, e, süngü saplanmış. E, kendisine sırtına ot ok girmiş. Bayıltmadan çıkarılırsa çok acıyacak. Namaza durayım da öyle çıkarın diyor. Namazda duymaz diye. Yani ameliyat diyelim şimdiki Türkçede ameliyat yani. Ameliyatı namazda yapın diyor. Ne demek ya? <gülüyor>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 mübarek orada onlar onu methederlerken diyor ki o İbrahim etem dediğinizi diyor ben iyi tanırım diyor. Beş para etmez adamdır diyor. Şimdi onlar tanımıyorlar kimdir? diyorlar ki tövbe ya, estağfurullah de ağzını topla. Evliyan aleyhine konuşulmaz, çarplısın diyorlar biliyor musun? O da şimdi kendisinin hakkında konuştuğu için rahat başkasının hakkında konuşmaz da ya diyor onu ben deneyimi tanıyorsunuz. insan en iyi kendini tanır tabii, değil mi? Onu benden iyi mi tanıyorsunuz diyor. Hiç adam değil diyor ya. Vay anozunu sen evliyanlarla öyle konuşuyorsun, Ne eşkıya adamsın. Kalkıyorlar buna bir araba sopa. Daya da iyi o bayıla bayılan yani seviniyor. Ben diyor nefsin diyor. Sen evliya aldım diye kibirlenecektin ha. Ya sopaya otur aşağı. Şimdi biz olsak nasıl? Biz olsak o o dediğiniz adam benim ya o. <gülüyor> Veyahut da efendim, ben ben olmamalı lüzum yok.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 Kabe'de kendini tanıtmıyor fakat bütün millet de duymuş adını tanıyanı az oğlu büyümüş delikanlı olmuş bebek bırakmış idi onu filiz gibi delikanlı olmuş babamı nerededir soruyor Mekke'ye gitmiş diyorlar İbrahim geliyor Kabe'ye soruyor soruşturuyor bir tanesi tanıyanlardan göstermiyor onu ona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 ortak olmayacak. Müslüman çalışacak, karsanacak, evlenecek, doğuracak. Müslüman her işi yapacak. Ama kalpte Allah'tan gayrisinin sevgisi kalpte bulunmayacak. Çünkü el kalbül mümini, beytullah, müminin kalbi Allah'ın evidir. O ev ancak sahibine teslim olacak. Bizim kalbimiz ne? Çıfıt çarçır. Her gözün sevgisi, derdi terskala orada. Halbuki bu olur mu ya? O anda ne diyor biliyor musun? Oğluna gidip kucaklayıp sarıp, bizim Bizim Türkler tavafta birbirini tanıyanlar buluşsalar var ya, tavafı bırakıyorlar öpüşüyorlar, ha ha hi, ulan tavaftasın yahu dur hele İstanbul'dan beri orada buluşmuşlar ya, ben çok görüyorum öyle tavafta, ha ha hii, Kabe'nin yanındasın ya ne işin var? Köye hasret gideriyorlar orada muhabbet yapıyorlar evet, İbrahim Edem oğlunu görüyor da kaç sene görmemiş, bakıyor ki kalbimde bir sevgi, bir muhabbet bir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 Beni senin sevginden ayırma be, öylece al kabul et diyor. Oğlu Fatih. Kabe'nin astarına sarılıyor. Niye azir? Evladi yalıyor. Diyor ki: Hedudul qalqadurun fi Ve ka, wa idam tul giyalilka yara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 ben Allah'ın dostlarından olamadımsa o listenin yazdığın listenin en sonuna yazar mısın ki bu dostları seven İbrahim Edhem, seven Öyle ya, bu, bu da yalan değil ya ben evliya değilim ama onları sevenlerdenim o zaman Rabbimizden nida gel ey Cibril onu listenin başına yaz ha, İbrahim Edhem, Allah dostlarını seven İbrahim Edhem. ne olmuş velilerin başına geçti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 neydi bu belirsizlerin hayranı olmuş be? Diğeri beş para etmez bunların, tareti kuştu yok bunların. Bunları seyretmekle ömrü geçiriyor bu millet. Biz nasıl Allah'ın dostlarını bırakırız düşmanlarının peşine gider? Kader edelim. Bu sevgi en büyük sermayemizdir inşallah. Şafate bunlar ereceğiz inşallah. İmam Şafii öyle radıyallahu yallah. Uḥbussalḥīn wa l minhum'' lâ alî en şefaa. seviyorum ama ben onlardan değilim diyor. Kendisi halbuki başında gelir müstehit. Onların hürmetine, şefaatlerine ererim. Ve ekrahü men ticaretul mâsî ve in kunnâ fi'l-bıdâ. Ticareti karı işi gücü günahtan başka bir şey olmayan insanları sevmem. Her ne kadar bizim de onlarla sermayemiz müşterektir. Biz de günahkarız diyor. Ama dostları seviyoruz elhamdülillah. Onun için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 Bu yola hicret etsinler, bu yola adım atsınlar. Dostlarla beraber bak bu cemaat ehli sünnet, Allah'ın sevdiği kulları, Müslüman kulları, namaz ehli, zikir ehli cemaat. Bu cemaatlara girsinler inşallah. Ahirette de "Fehduliyi ibadi ve dkhuli cenneti" ruh bedenden çıkarken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 اللهم سبحان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انزل قل الجنه فما قرب بي لها من قول وما عمل انا من النار ما قرب بي من عمل Allahümme se'luluk min khayrima se'eleke min nebuke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nehudbuke hem şerim es'te'luluk Muhammed sallallahu ve sellem. Fe entel musta'anu haleke el belâgu la hamle ve la kuvvete illâ Ya arhemen rahimin, ya arhemen rahimin, ya arhemen rahimin. <gülüyor> Ya Rabbi bizi de bu cemaatımızı da sevdiklerine ilhaka ile Dostlarının sevgisiyle kalplerimizi mamur eyle. Amin. Düşmanlarından uzak eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-i kereminle dostlarına layık, onlara yakışan ameller bize de nasip eyle. Amin. Ya Rabben alemin ve ağıran nasip, ölünceye kadar yolunda sülük etmek nasip eyle. Amin. Cennet yolunu bize kolay eyle, melekler istiğfarına ehil eyle. Ya Rabbi sen fazlul kerem günbegün bu yolda aşk ve şevkimizi ziyade eyle. Fazlul kerem ile ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Şurada arzu hali olan hastalara acil şu saatte şifa efsane eyle. Ne derdi olan varsa şu mübarek cemaatta devasını lütfeyle ya Rabbi. Ne borcu olan varsa ödeme kolaylığı efsane eyle. Geçim darında olanlara geçim genişliği efsane eyle. Kalbi darda olanlara kalp ferahlığı efsane eyle. Sıkıntıda olanları feraha çıkart ya Rabbi. Müşkillerimizi hala efsane eyle. Ailelerimizi bize ile itaatkar eyle. Oğullarımızdan, kızlarımız lâmza kıyamete kadar dinle hâdim eyle ya Rabbi. Ocaklarımızı Kur'an Sünnet ocağı ile ya Rabbi Türkiye'ye en yakında ehli sünnet düzeni nasip eyle. Ehli sünnet iktidarı eyle. Engellerini bertaraf eyle. Ya Rabbi ölmeden Kur'an nizamını bize hakim eyle ya Ailelerimizi Ailelerimize hakim eyle ya Rabbi. Evvela ocaklarımıza hakim eyle. Sonra bütün İslam âlemini hakim eyle. Küfrü mahkum eyle. Şirk düzenini defo ra eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün hayırlı muratlarımıza dünya ahirette nail eyle. Amin. Amin diye şu dillere cehennem ateşi değdirme, şu ayakları cehenneme haram eyle ya Rabbi. Aminu sallallahu aleyhi Ya Rabbi bizden evvel ölenlere karı karık rahmet eyle, nur eyle. Ya Rabbi elâmin ve ahiren nasirin ve ya hayrul fatihin. Sen bu cemaatlarımızın ve bundan evvel sana yolladığımız, ısmarladığımız bütün kadın erkek cemaatimizi ya Rabbi, ruhaniyetlerini bizden haberdar eyle. Cemaatimizden hoşnut razı eyle. cevaplarımızı ihsan eyle. Hediyelerimizi ulaştır Ya Rabbi, kabirlerini nur eyle. Cennet bahçesi eyle Ya Rabbi. Bize de arkamızdan böyle dua edecekler nasip eyle Ya Rabbi. Bu yolda yaşat, bu yolda al bizi Fazıl Buyurun ruhlar bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadetlerimizi kabul eyle salayla bize de ölürken nasip eyle ya robbena sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn selamu alayhi Rabbim Habibine bağışlasın, şefaatine kavuştursun, şikayetinden muhafaza buyursun. Doğduğu mübarek Rebül evvel ayına ve mevlüt gecesine de cemaatimizle beraber kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Doğum gecesinden evvel onun hakkında gereken bilgiyi, gereken sevgiyi ve mevlüt gecesinde de onun sevgisini zirvelere çıkaracak şekilde muhabbetiyle müşerref eylesin. Amin. إلى شرع روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه مشاخنا كافة إلى أرواح ما تناهى بسم الله ما تعلمات حاضر من إلى أرواح من يكرو في هذه الجزء الباركة الفاتحة.